Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala resulül Muhammed. Konumuz inşallah Yavullarımıza Kur'an-ı Kerim öğretelim. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı olduğu için Cenab-ı Câlim'i, onu öğrenmeyen kişi, bu diyene tabi ki, öbür aleme gafil gidiyor. Allah kelâmın cennetine şahırıyor. Bizim Mevla'ın buyuruyor, önüneşe bakalım inşallah, ayet-i kerimeye. يَا اَيَّلِذِنَ اَمَلُوا وَنَا <gülüyor> بُرْيَوْا Bizlere, Hey iman edenler, mü'minler. Her şeyin başına, önce iman. Allah'a inanmak, Allah'a bağlanmak, bu imanlar ve kuvvetli olursa ondan sonra ameller ona göre daha kuvvetleşir ve güzel olur. Ki Allah mı kimse? Bu inanç kişiyi sevgiye götürür. Allah sevgisi diye alıyor, götürür. Sevgi, insanı vermeye kavuşturur. Nasıl kavuşturur insan? Tabii emirleri yapmak ile. Şimdi Mevla buyuruyor, ey müminler, ku en fiseküm, lefcenizi koruyunuz. Bu da ku emir, imnazırdır. Vikaye, kökünden geliyor, lefcenizi koruyunuz. Bir bedeni korumak vardır, sadece korumak. Bu da tabi dinin gereğidir. Bir de nefis denen burada, Nefsi isteklerinden korunmak. Tabii nefis nedir? Az gibi bir hayvan elmezler. Vahşe benzer nefis. Eğer nefis başını bırakılırsa insanın Allah'ın kılmasını götürür. Yani vahşi canavar giden nefis. İnsan az bir müsamahesinin nefsine niye elmezler? Yani bidondaki suyun patlaması bir daha patlaması elmezler. Atıp gider. Mevla önce nefsinizi koruyunuz. Neden korumak tabi? Cehennem azabından korumak. Çünkü korumayan, Allah korusun, yani âyette cehennem azabı var mı? Diyorlar. Cehennem var. Bazı çok şak oluyor, sıkıntı oluyor, insan bunalıyor ve başlıyor tabi, ah, oh demeye. Ne şekilde başlıyor demeye. Fakat cehennem öyle sıyağa benzemiyor ki güneşleri de yakıyor bir tevrâda. Cehennem tabi bu benzemiyor. Bunun için koruma göre koruma gerekiyor. Fakat bir erkek ailesi olarak yalnız kendisi sorumlu değil. Yani sorumluluk farklı oluyor. Bir er askerde hanım kendisine sorumlu olur. Onun rütbesi oldu mu? Sorumluluğu artıyor. Gir erkekse bekarken bu kendisine sorumlu olmuş oluyor. Evlendi mi eşinden de. Oğlu kız oldu mu? Ondan kişi sorumlu oluyor. Karşılıklı sorumluluğu var. Peygamber diyor ki: "Zehli ehlinizle koruyunuz, de. Ev halkınızı, ailenizi koruyunuz." Önce tabi eşinize, eşinizi koruyunuz, sonra çürgünize koyunuz. Neden? Naren ateşten, ateşten koyun. Şimdi dünyada Allah korusun bir yangın olsa, yangın olsa, kişi ne yapar? Tabi eşi el kalmış, çocuğu kalmış, karşıdan bakar mı? Bakalım. Yani kişi, Canı bağısına atılır, onu kurtarmaya çalışır. Cehennem ateşleri bundan daha dehşetli. Neden o kurtarmaya çalışmış insanlar? işte bu iman zayıfı muhtemelenler. İman zayıfı yok. وَقُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ وَقُودُهَا Hazan bir cehenneme gidiyor. O cehennemin yük adı, yakıtı. Orada böyle kömür yağmıyor muhteşem, petrol yağmıyor böyle. Nedir? En nâsî insana yanacaklar. İnsanlar. Böyle hıcâret bir de cehennem taşları var. Cehennem taşları ki, ateşten daha kızdığınız süre ateş. Cehennem taşları. Bu bir anlamda insanlar genelde taşlara tapıldığı için o tapılan taşlar da. Önce kişiler. Yani, ne yazıyor insanlara? Yani insan denen varlık, Akıllı vardı, bilimişli vardır insanlar. Yani kişi akıllı, bilimişli bir insanın bir taşa, tehlikeye tapılması, yani akılla mantıkla bağdaşmıyor aslında. İşte Allah'a kutsun, cennemde, ha O cehennem üzerinde var, görevliler. Melaiketün melekler var, görevli. Bunlara deniyor zebani. Zebani. Zeban, parça, ateşin alevi anlam geliyor parçada. Yani ateşli yaradılan melekler. Onlar yanmıyor cehennemde. Ne kadar cehennem yansı, ateşi olursa olsun, onun da hoşuna gidiyor. Etkilemiyor onu. Gılazın şiddadün galis Galiz, galiz kavgeli deniyor, sözde. Gayet sert yapılı. Ya da sert yapılı, acımasız melekler, öyle yapılmışlar ama. Şiddadün, halinde güçlü, kuvvetli, iri çok yapılı. Güçlü, kuvvetli, iri yapılı ve çok korkul, görüntülü melekler, cebaniler. Yani Ne kadar bir çirkinlik var korku varsa onun aldığı öyle yaratmış bir sebebi. Görünüş, korkulu vaziyete. Bir daha, merhametten yoksun, öyle melekler. Şimdi bunu geçelim inşallah, cehenneme fazla dalmayın. İnşallah orada yapmaz mılar müşterimizi müslimler, İnşallah böyle. Yani böyle bir cehennem var yani böyle. var böyle. Melekler var orada. 19'u büyükler bela biliyor. Aleyhia ti sati aşer bela biliyor. 19'u beni Cavan'din en büyükleri bunlar, liderler bunlar. Bunların başı Malik. Şimdi oraya ne gibi oraya girmek için? İslamı yaşamak gerekiyor tabi. Evet işte ben bu kadar yapabilirim. Hazır yok İslam'da, hazır yok terimler. Mesela adamın evi var, kiralık evi var. Kiracı adam var ya. Gittik evi beğendik, güzel evi, çok güzel evi, konforlu evi. Ne istiyorsun? Beş lirada. Ben iki lira veririm. Vermeden daha hoşu. Tumasan git sen o terimler. Yani. Allah karşıda ben bu kadar yapabilirim. İşte bir Cuma'nı Cuma'na çıkarım ya da başımı örtemem işte. Böyle fazlalık yapmıyorsalar. Ne gelir kula? Kula kulluk. Kul nedir? İtaat böyle. Kesin itaat kulak demeli. Kulak kul böyle. Ruhbiyet uğur diye demeli. rablik Allah mağsud demeli. Bütün yeri göü yaratan her şeyin egemen olan Mevlam'da. Her şeyin devletiminde rubiyet. Ubudiyet de kulluk, aşağılık böyle, acizlik böyle yaratılmış vardır. Yani harç arada öyle bir fark var ki arada yani kul mevbeğe muhatap olamaz böyle. Tam ne geliyor? Teslimiyet demek Mevlam'da. Tam teslimemem gerekiyor. Şimdi asıl konu da inşallah kone öğrenmek biraz da yavurlarımıza bunu öğretmek onun bu müteveccihler. Çünkü eğer sahabeler dine kasılardı alelselmandan sonra İslam dine de kalırdı. Muhtemelen. Sahabeler ki sahabenin her diğeri resul aşkı kişiler, aşk-ı resul olan yakandardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kılınca Aleyhisselam Hazretleri eğer oturup biraz eshabında Peygamber'in sağ döndü eshabına. Yani böyle miratta sağa dönerdi. Beşikleri sahabeler ne yapardı? Onların sol tarafı kaparlardı. İlgenler böyle. Peygamber'i görmek için. Böyle oturanlar Peygamber'i görmezler böyle. Peygamber'i tam vermezdi böyle cemaate. Akadermez kübriye böyle. Yani yan oturdu böylece, oturuyordu. Meşre gelen her bir sahabe soluna kapışır az böylece. Resulullah hele sabah namazını tem, hele sabah namaz kıl. Yani sahabeler yas yıkır eredi derlerdi, eğidi derlerdi ama meşreki o fiçleri bunu kuruyamazdı. sahabe olduğu kuru halde, en büyük hürriyet bakanında olduğu halde sahbet Hazretleri o fiili koruyamazlardı. Sabahı zor betelerdi, sabahı zor betelerdi, Resulullah'ı görmek için tekrar. Böyleyken, ne yaptı sahabeler, Peygamber'den sonra dünya dağıldılar mesela herhalde. İsim gelmek için. Şimdi inşallah, konumuz Kur'an-ı Kerim, Kadış-ı Kerim Buhar-ı Ebu Davud, Tirmizi Al-ı Şerif, Hürri al Aleyhissel Hay Rüküm, sizin en hayırlınız. Men teallemel Kur'an. Kur'an okumasını öğrenen. Önce öğrenmek. Öğrenmek. Men teallemel. Teallüm bu abi gibi bu. Teallüm. Tekellüm ile geliyor. Tekellüm bu abi bu. Bu ne için? Tekellüf şimdi buna. Bunun kökü ne? Tekellüf. Ne de demek tekellüf? Bir şeyi böyle, şey yani şey öğrenmek. Yani ilim böyle öğrenilmez. Zaman ister, sabır ister Bir Müslüman bir gençim biri ilim öğrenmek istemiş zamanında, Uzak memleketi gitmiş ilim öğrenmeye. Orada bir katına kalmış, fakat fazla bir şey öğrenmemiş ama almıyor, kafası alamamış var. Yani istekli olduğu halde bir uğraş verdiği halde. Ama falan bir şey öğrenememiş. Kolesinlerle hiç danışmadan artık be, ben bunu öğrenemem diyor. Benim kafam bunu almaz diyor. Adam olmam ben diye çıkıyor gidiyor efendim. Bak yani günlerce yol gidecek. Bir su başına geliyor. Bakıyor suyun altında ağaç kork yapmışlar. Kuru yok zamanından tabii böyle. Altından bir su damlıyor ancak böyle. Suyun damlılığının altına taş var. Bakıyor, su arada bir damlıyor oradan. Böyle şıp şıp damlıyor taşlarına. Ama suyun damladığı taş uyumuş ama. Şey bakıyor Allah Allah. Su yumuşak. Latif bir cisim su böyle şey. Taş en terbi cisim. ya bu kadar yumuşak bir diyor, su diyor. Taşı aynı noktaya damlayınca Gelmiş diyor. Benim kafam bu taştan daha mı serde acaba belirtmez. Döneye giriyor ve öğrene son oluyor. Demek ki ilim ne istiyor? Mutlaka biraz sabır istiyor muhteşemler. Çünkü kur öğrenmede yaş hat yoktur İslam'da. Yani Beşikten metre kadar, had-ı şeriftenin bu daha doğrusu, herkese öğrenmesi gerekir Kur'an-ı e. Demek ki en hayırlı insanların, öğrenenler, ve allemehü, onun sonra başkasına öğretenler. Akarsu gibi akar su yotu tutmaz. Akarsu kirlenmez. Hatta fıkıh kuralında bile akarsu temiz olur. Yani akarsuya bir yere işese bile, bir şey yapılsa bile, aziresi temiziz, akarsu Durgun su, sadece zamanla pastanır, kurbala yuvaya kollar, bilmem her şey fişikolum arasında kuruluşa. Kokar kokuşa böyle, akar su. İşte biz tam bize bunu öğret öğretiyor. Önce kanatı çıkacak, öğrenecek insan ilmi öğrenecek. Bu başta öğretme bunları da. Bunu yapan nedir? En hayırlı insan bu olmak. Öğrendi, tek kanatı oldu anlayı. Uçan yandı. Öğrettim öğretti mi başkalarına, el anında uçuyoruz, kan çift kanıt oluyor. Bir altı şey okuyayım inşallah Müslü'nden, Hüya al-ı As-ı Mâ Okuyunuz Hüya al-ı Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Se in nehu okune kerim. Geçti yemin kıymeti. Sami kılâme günü mahşere gelecek, Kur'an gelecek maden. Kur'an gelecek maden. Nasıl gelecek? Nazara bile gelecek? Namazda gelecek, namazda. Duranı mı şikalı beller? Duranı bir varlık olarak yani bir cisim örneği böylece gelecek, mahşere gelecek, okune kerim. Nisinde gelecek. Şefi an Şefaatçı olarak gelecek. Kimlere? Liyat-ı kendi esnafını okuyanlara. Yani kim okuyorsa, Kur'an-ı gelecek, bakacak ki, kişi devamlı okuyor, okuyor. Ezbur okuyor. Mesela, bir kimse Fatih-i Şerif'i okur, devamlı yolda bile. İlah-ı Şerif'i okur. Hep bunlar Kur'an'dır bu Yani Elifram'den i̇framden nasıl kadar? Kur'an'dır. İnsan bunu bahra okuyabilir, ezber okuyabilir. Bir kimse Koran'ı fazla okuyorsa, Koran-ı Kerim'in bakacak ki, okuşta sıkışmış. İmanda ölmek şahatıra mı? Ölmüşse, yapışacak zamanın atifelerinden, konu eşya başlayacak bir şey, Koran-ı e. Yani kıyamet gününde bir şahatçı da Koran-ı olacak. ve bu araştıramaz ettirdi. Hatib İbn Mace'de "Binne'l kulubet tasdeu." Kalpler paslanır diyor. Kalpler paslanır, paslanır. Bir kalbin paslı duyar susur kalpler. Gazlar kalpler, gönüller ölür Yani namaz vakti gelmiş, geçmiş, efendim bu haramdır, günahdır, işte ahiret vardır. Bunlar çok kişi duyar susunlara karşı. Bu nedir? Kalbin paslanması bu muhtemelenler. Nasıl kalp paslanır Günahlarla kalp paslanır. Bir insan bir günah işleyince ''Bel râne alâ kulûbihim'' ''Bel râne alâ kulûbihim'' ''Reyn'' kara bir nokta ama nedir? Bir insan bir harama baksın isterek yani istemeden gözünden geçmiş onu böyle affediyor. Ki isterek bir, şey, bir harama baksın Hemen kalpte bir nokta oluyor. Küçük mü büyük mü? Kişinin bakışına bağlı muhtemelen. İsterek bakmışsa, nefret uyanmışsa, o anda bile bir şey geçmişse, o ne kadar o devam ediyorsa, ona göre büyük olur böyle. Oluyor galiba. Kişi bir yalan söyledi, başka bir günah işledi. Ve esna bir namaz kılmadı. Her yapılan günahın olduğu kalpte bir kara nokta oluyor böyle. Eğer kişi tevbe bunları silemezse hemen zamanında bunlara kalbi tamamen kaplarlar bile. O zaman ne oluyor kalp? Kalp hastanıyor. Hatta kalp sonunda mühürleniyor. Hatimallahu ala kurûme giyiyor. Kalp mühürleniyor böyle. elle. Bir de mühürlenmez. Artık başka bir şey almıyor kalp. Alamıyor artık. Işte. Dolmuş kalp. Kema yaslul hadîr Hadit devam ediyor. Demirle paslandığı gibi kalp de Şakı ile, Ya Resulallah. Selegramımızda denildi, soruldu. Ve ma uha. Ne kalbin cilası. Fakrı Aleyhisselam buyurdu. silahmet Kur'an, kor okumak. Ve zikr-ül ölümü hatırlamak. İkişe baktığında. Kor okurken kalbin paslığı siliniyor böyle. Kalbin paslığı silindi mi? Kişi bunu fark eder Nasıl fark eder? Oku okuyan ama okuyabilse, nasıl okuyabilse, Gönlü verse, kabine verse, gözünü verse, bir verse kuran e. ve okuduğu Kur'an Allah kelamı diye o hürmet, saygıyla okursa, okuduğu için olur, kalem pasirine başlar, kulun gönlünde bir rahatlama, bir ferahlık ve nurlanma. var. Hafile başlar böyle, hafile başlar böyle. Hatta ki şu anda o hale gelir ki sanki yerçekimi kaldırılmış, o kanı kalkmış kürü ağızdan. Yani hafifler, yani yerçekimlerden çekimken istimler bunlar. Böyle hafile kısaltlar böyle Bir de ölümü çok hatırlamak. deki Kur'an-ı Kerim'in dinlemenin ne şey var mı dinlemenin de? Ramız, Ramız'da ramuz ramuzda belki de Menstem harf-en min kitabillah. Menstem harfen min kitabillah. Bir kimse Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bir harf dinlerse mesela elhamdül Beş şartlar. Elif, dam, hamim, dal Elhamdi Elhamdülillah beş Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'den başta okuyor. Hiçbir bunu dinlerse. Tahiren temiz olarak dinlerse. Böyle temiz iki anlama geliyor. Bir, kadınların temizliği. Yani kadın algında olmaması gerekiyor. İkincisi de eğer kişiye abdestli olarak dinleyebilirse cevabı artıyor. Muhabbesi yok. Kadir zamanlarında böyle. Kütüphane hü aşu hasanatın o kişiye on hasline yazılır dinlerken. Yani başka sponakirim okuyor. Kişi Allah kelamı diye yani sahibiyle örmetine insandan ama insan okuyacak sponakirim insandan. Kişi bunu Allah-ı dinlerken, sükreti dinlerken, her hafta On hasene. Bir hasene ise on sığabıdır. Yüz yine yani sığabı ile. Ve bu bir anlıyor. aşr On tane de günah siliniyor, on derece yükseliyor muhtemelen. Neden? Kur'an-ı okuma okumak sünnettir, dinlemek Hatta bir yerde Sesli Kur'an-ı mesela bir gün mesela camiye geldi, Canlı Oleyhi Efendi mesela Kur'an-ı Kerim okunuyor. Tek kişi geldi. Ona dinlemekte fazla ayın oluyor. Tek oldu. Ona fazla ayın. O anda onu yapar diye bak, Kur'an e de böyle Eğer birden facama olursa, ona dinlemek fazla kifayı oluyor. Ama yine farz yaptı, alıp işi var. Şimdi gelebilir inşallah Kur'an-ı Kerim'i kıvd edenler, hafız hafız olanları bile. eskiden hafız deyince hafız deyince yani bir mahalle ayak, mahal ayak kalkamıyorum, bir mahalle hafız deyince bunlarda bunlara asalette Kur'an-ı Kerim'de kurrah denir, kurra denir hafız demez onlar kurrah Kurra, ki okuyan, mübarek verisinde denildi, Kurra'lar denildi, bunlar da denildi. Bu yöntem hadretleri men kara el-Kur'an'a. Bir kimse konu okusa, öğrense yani. Önce tabii, hafızlık birden başlanmaz, önce kişi öğrenecek. Fehafiallahu. Kişi de onu ezberlese. Kur'an-ı Kerim. Şimdi muhteremler, bakın şu Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> Allah'a keram geleceği haline. Neden bu Kur'an-ı Kerim oldu? İçine i̇şte Kur'an yazıldığı için. Doğalık bir, bir kağıt parçasıydı böylece. Eğer bu kağıt parçalarına haşer bir resim yapmasaydı, geri atılırdı bu. Ayakta çiğnedir böylece. Kağıt Ama ne mutlu bu kağıt parçası, ne kağıt, mutlu bu kağıdaki, Bunda Allah-u yazıldı, Kur'an-ı Kerim oldu böyle. Bak! Abdü'l-isluğum abdü'l-isluğum abdü'si burada, bak! O kadar kutsal ki… bir ki, hiçbir şey abdü'sü yok, tutamıyorum, bak! Kullanım bir şey! Yok, bak, bak. Yani bir kağıt, rakam kağıdı, bir tahta özel olsun, bir olsun, bir tabel özel olsun… Konuk kendini ayet eklem yazıldığı anda o tahta parçası da, deri parçası da, kağıt olsun böyle, bu anda mukaddes oluyor, kutsal oluyor. O bile abdül tutamıyor o şeyler. İnsan bir de insan, eşi ve malı bir insan. Yani i̇nsan eşi ve böyle ya. İşte bir insan içinde ezbelleyin can, ezbelip ezbelip. Bir şişle o kişinin beynine, kulak habuzasına, göğüne Kur'an yazılacağı kişi oluyor? Şimdi elbette ki kağıttan daha kıs oymadı tabii. Oya böyle 70 şehide muhtemelen. O savaşında 70 tane şehit verdi. 70 tane sahabe efsane 70 tane sahabe şehit olurlar. Uğut meydan biliyorsunuz dar, 70 mezara eşli müsaade değil onda orada kazınması. Hazreti yani Hamza, Hazreti Allah'ın Cahşi Hazretleri gibi onlara tek mezar yapıldı. Diğerleri bir mezara iki üçü gömülüyor böyle şey. Namazları kılındı. Ama kefen yapılmadı böyle, elbiseleriyle, kanıyla beraber böyle. Şehidin kanı temizdir böyle. Değilisi olmuş şehidin kanı böyle namazları kılındı. Şimdi kıbleye, mezara birkaç şey gömülmesi gerekirse zorunlu hallerde ne yapılır? Kıble tarafına en efsane insan konur. Arkasına diğeri konur böylece. Hep sahabe ama şimdi mezara açıldı, üç beşli şey mezara konacak. Hangisi konacak? Peygamber soru sahabelerine. Eshabım şu üç kişinin hangisini kuranını daha çok edebiliyor? Ya Allah bu şu, şu türleri biliyor, bu bunları biliyor. Hangisi daha fazla Kur'an'a eze ediliyorsa, emret diyor, onu, onu öne Bakın, mezarda mesela, hepsi sahabe bunlar, yetmiş, hepsi sahabe ikram, hepsi şehit. Uğur şehitleri, hepsi o makamda, olduğu halde. Peygamber öyle buyurdu, hangisi Kur'an'dan daha çok eze ediliyorsa, onu öne. Diğeri arkada arkada alınıyor Yine bir savaşta, yani kabuk. ha giderken, Medine-i Ensar'dan Zeyd bin Sabit vardır, Allah'a da Zeyd bin Sabit. Bu, yetim kalbi babası, yetim, Avrupa yaşlı yetim kalbi babasından, Hazreti Musa bin Umeyr, hücünden önce Medine'ye gönderir kendisini, Medine Halkı'nı kurarak da seçtim beyle. Bir dakika önce hadis Zeyn'in sabit, o zaman on yaşamında kendisi hem öğrenildi bakırsa öğrenildi. Hatta Mustafa ayeti okuduğu anda bunu ezberlerdi belli, ezberlerdi, başta öğretilir belli. Peygamberimiz gelince Medine Mühnevere'ye bu yazma da biliyordu. Hem vahiy katip oldu kendisi Peygamberimizin. Kabuk savaşçı gidecek, kabuk gidecek. Her aşiretin, her bölümün bir sancaktarı var öyle. Necir oğullara mensup kendisi, Necir oğulları, Hazir evayip topu onlardandır müslümanlar. Peygamberimizin beyleri o şeyden, Necir oğullarından. Bu muharebin Hazım diye bir sahbet gazetarı, Necir oğun sancağını almış, önde gidiyor. Arkasından Zeyd'den bir böyle. Peygamber gördü, dedi ki Hazım'a ver sancağı bana. Aldı sancağı, Zeyd'i sabite verdi. Zeyd al sancağı. Yani sancak kimdeyse o başta böyle. Peygamber Hazım'dan aldı sancağı, ver bana sancağı dedi. Zeyd'e verdi, al Zeyd, öne geç sen. Hazım bundan çok şimdi hüzünlendi. Yarışdil Allah. Acıyor hakkında ayet i kerime mi geldi, vahiy mi geldi hakkında? Yani demek kutsun hatan var acaba? Neden aldım dedim benden sancıya? Hayır Aziz üzülme, hayır. Kur'an öndedir, Kur'anı geçinmez burada. Kur'an öndedir, onu Kur da geçinmez burada işte. Cet Kur'an'ın tam ezemiliyordu. O sen Kur'an'da açık biliyor, Kur'anı geçinmez burada işte. Yani Kur'an kerime olan. Koyonun saygında muhtemelen böyle şey. <gülüyor> Demek ki bir kimse Koyonun Kerim'i okusa, öğrense sonra da onu ezberlese ezberlese. Zor mu? E tabi tekrarlıyor artık kelimin üzerinde. Tekrarlıyor ama her tekrardan da cevabı atıyor ama. Yani boşu yok mu? Boşu yok. Ve her evi konukları güzel ezbelse, yani salih olursa, olsa ve halı hanalleri ve herime haram oluyor. Konukları hıralını kabulse, haramdan kaşınsa, yani konunda yaşasa, onu yaşasa, ede cennete, Allah onu cennete mi koyacak? Mağfirek olacak. Yani ikimse dünyada kon Ezber kuvvet değil Yani ayet ayet böyle, ayet-i kerime kapar böyle, okur tekrar, bir takılır, bakar, okur, tekrar onu bildirme, ikniyat-i kerimeye geçer, üçünün geçer, onu baştan aldırır, tekrar alır, tekrar alır böylece ezberler. Tabii her tekrara bir de sahabı oluyor ikincisiye böylece. Kur'un-i kerimeyi güzel sağlar ezberlerse, ezberlerse ve Kur'un-i keriminde yaşarsa, yaşatmak. Aramdan kaçar, günahdan kaçarsa, İbadet yaparsa Allah konularını ciharetine sokacak. Ona hesap ve sual yok muzulaştı ben diyeceğim. ''Veşşet ve ahru'' Yeterli değil mi? Yani. Allah'ım değil, Allah bir onu şefaçı kılacak. Onu Allah hak tanıyor ben diyeceğim. Yani. Kendim garantik kurtuldu mahşede böyle. Hiç korku yok böyle şu anda. tek müjdelikten aldı. Göt rahat mahşere geldi, Hafize kelam, içi Kur'an dolu. Zaten kabine kalkarken o kılıbı korkacaklar kalkacaklar. korkacaklar. Mahşere geldi elhamdülillah, namaz tamam, kulun ayrı bakalım sen. Sen hesap yok, sen cennetsin bence. Ayrıldı, abi birliyam gidemiyor bence. Ve şefi aldı fi aşağıreti minelih beytihi. Allah kimseye beyli beytinden ev yakınlarından, 10 kişiye de şefat hakkı verecek. Şefat on kişiye şefat hakkı kurtaracak. Kim der? Külliyim, kılıçsıyım ve Bu on kişinin de, herbisi de cehennemi hak eden kişiler. Yani iman ölmüş ama kendini kurtaramıyor beni. Mesela kendini hafızi kelamdır. On şefat hakkı var, Yani belli böyle. Annesine bakıyor, Annesi kurtarmış kendisine. ona gerek yok. Kendini kurtarmışlar beni. Babası kurtarmış mesela ne yapıyor? İşte eşine bakıyor, çocuğuna bakıyor, karışa bakıyor, denesine bakıyor. Kendini kurtaramayanlar... Neymezler muhteremler? Mesela şöyle Allah korusun da bir gemiye bindik. Gemi battı. Gemi battı ama kıyı yakın gemi. Gemi orada battı. Battı orada, dene döküldük. Şimdi kişi ne yapar? Kim daha bir yüzme biliyorsa, kendine tam güveniyorsa, şuraya bakar da, acaba kimi kurtarayım der. Birini şey, kurtarayım derdi, kendi garanti, sabi yakın. Şuraya bakar, kim en yakına bakar muhtemelen. En yakına bakar, bakar ki mesela, Abi işte o da yüzüyor, kurtarıyordu böyle, ona bakmıyor Kim kendini kurtaramayacak yüzme bilmiyor, çırpınıyor, onu yapmıyor. İşte maaşın şefaatle böyle hocamatlar. Neden izin veriyim buna? Kulum veriyim Kulum, yavrum kulum Sen dünyada uykunun terk ettiğin, rahatın terk ettiğin, top oynamadın efendim, grup oynamadın, oraya buraya koşmadın, benim Kuranı okudun, bunu okudun, onu, onu öğrendin bunu, bunu ezberledin, Kuranı yaşadın. bu ne bir şekilde. Bilecekme alem olur. 10 kişiyi kurtar, işlerini kurtar. 10 kişinin bölme, bir şey. İmanlı ölmesi şart karşılığında, öylece. Bakacak ki, mesela teyzesi, zamanın elinde, eli kelepçelenmiş, ağacı kelepçelenmiş, elinden kutuya koymuş. Öylece. 10 kişi, Şimdi, azı cemaatimiz, kuran Kerim ve karşı, ne yazık ki, Gereken saygı gösterilmiyor günümüzde. Ben şahsen böyle çok üzülüyorum bu Birik okula başlamaya gelince okulu açılacak bir ay sonra, 15 gün sonra. Onun telaşı, heyecanı her tarafı sarıyor. Hele çocuk yeni okula gidecek başlasa ana okulda bile olsun. Anneciğe gider, şarşiyen, mağazaya bakar, buna kıyafet alır, şunu alır, bunu alır. Çocuğu bunu hazırlar, çocuğu bunu hazırlar. Sonra enekler okula getirir, almaya gelir, tekrar getirir, akşam edinir, sorar, ne öğrendin bakalım, ne yaptın bakalım sorar Eğer çocuk bir gün uykusunu alamamış, uykı kafas istemiyor. Anne bugün ben gitmeyeyim, olmaz, olmaz öyle bir kalmadı kalmadan mesela. Ama kuvan kim Kerim'in öğrenmesinin yaz saatine gelince muhteşemler yani gerçekten acı çok çok acı muhteşemler. Yavrum gitsem annesi evinde yay atıyor, içine meşgul, ütüsüne meşgul, yemeğine meşgul hadi Ali Hüseyin kızım katma, gidip kuracağız, kurutma. Ne bir önemseme böyle, ne ilgilenme, ne bir şey böyle. Çünkü gider nereye gittiğini beliridir muhteremler. Nereye gittiği belli değil. Çünkü aşevine gidince ona soran yok ki bugün ne yaptın diye muhteremler. Vereceğim. O da cemaatimiz. Yani az cemaatimiz Allah aşkına muhteremler, konuk kereme gelen saygı göstermek çalışalım muhteremler. Çalışan konuk kereme böyle şeyler. Yavrularımıza Yavrularımıza dikkat edelim Muhteremler Aleyhisselam. Onları o elinden getirelim, gözleyelim, eğileceğin onları araçlarına soralım bakalım. Ne öğrendi yavrum diye teşvik edelim Muhteremler. Son okumanın sevabına gelince inşallah, Kardeşler Türmüz'e buyuruyor adetleri, مَنْ قَرَ حَرْفًا مِنْ Bir kimse Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bir tek harf okursa, <gülüyor> okursa, tabi tek harf olmaz tabi. Gerçi mesela saat var bu şemmele başlıyor. فَلُوْهُ حَسَنَةٌۜ O kimseyi bir hasene yazılıyor. Ve aslında bir her akınerde on misli veriliyor, on saat veriliyor. Bir Besmele-i Şerif, İlman Rahim. Bunda on dokuz harf Besmele'de. On dokuz harf var Bir kimse abdestsiz olarak Ezber'den bir besle okursa yüz doksan saat yazıyor hemen. hemen Kişiye ne çıkıyor? İman Rahim. Arkhangüler Müslüman rahim mesela kişi bestne okursa 190 sevap okur. Abidte okursa herhâlde 25 sevap müsberimler. Namazda herhâlde 100 sevap müsberim Namazda okunan Kur'an her hafîne 100 sevap müsberim olur. Bir Fatih Şerif Elhamdülillah bildiğimiz sure füzül kalp bestne yazan müsberimler füzül abla bir insan ves Fatih bir defa okusun 1400 sevap. 1400 sevap. Şimdi bir çocuk, Fatih-i ezberlemek için okursa ne yapar? Tabii tekrarlar. Elhamdülillah, Elhamdülillahirrahmanirrahim, Malik-i Emhidem, ne yapar? Her tekrardaşında, her tekrardaşında o sevap yazıyor muhtemelen. Yazıyor zaten. Evde annesi boğuluna ilgilense, o Onu dinlerseler dinleyenle alıyor, dinleyenle de aynı sevap alıyor, hatta daha fazla sevap oluyor diniye baktığında. Şimdi az önce masrafımız, sıyıklamızı keşfedelim hızırına bu şekilde. Yani kabre mezura girdiğimiz zaman, kabre girdiğimiz zamanlar, diğerleri geçirmiş oluyorlar. Üç tane üniversitede genç Anadolu, İstanbul'da gelmişler. İlk daha İstanbul'da gelmiş, üç gençte. İlk tahtir günü boğaza gelmişler. bir sandala binmişler, sandala boğazda. Batursuz sandalda binmişler, Gezecekler sandalda. Üç tane genç. Biraz tabi ilk İstanbul'a gelmişler. Biraz da şımırıkmışlar, üniversite kazanım dersen. İşte konuşuyorlar, yetişiyorlar falan, şakalışır derken böylece. Yine bakıyor, sandalcıya bakıyor. Orta yaşlı sandalcı, kenarıyla bir insan. Abi sen diyor, işte üniversite okudun mu? Okumadım. E kimya bilir misin? Anlamam kimya adam. Fizik bilmem, matematik bilmem, coğrafya bilmem. Gençler gülüşüyorlar. Vah vah! Sen boş yaşamışsın diyorlar. Sen boş yaşamışsın diyorlar. Evet, yani, sandalcıyı o küreş çekiyor. Cevaf aynanlar diyorlar. Açılmış da bunlar boğazda, üç şakalaşırken, birbirine şakalaşırken, bir tarafa yaslanıyorlar, sağdan devriliyor, kendilerini düşüyorlar Boğaza. Yüzde bilmiyorlar. Bilmiyorlar, eyvah çıkmıyorlar bağırışmaya. Sandalcısı deniz adamı tabii. Bu güzel böyle. Yine bakıyor, soruyor onlara, yüzde biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Boş yaşamışsınız. İşte, nezarda, bu Hacem Umutların Hac cemaatimiz. İnşallah Hüseyin'ler, yani Allah aşkına muhteşemler kuran Kerim'e bir saygı yapalım. Bir Kur'an sefer belli yapalım böyle. Kur'an heyecanını yapalım muhteşem. Yani Kur'an'a gönderirken ona bir ayrı bir özelliği gösterelim çocuğumuza haber. Yardımcı olun kendisine, ilgilenin kendisiyle. Bir de çocuklarımda de devamı gerekir, devam muhteşemler. Zaten zaman kısa, bir de devamı gerekiyor böyle. E i̇ki gün gönderirken bugün var o zaman zaten çocuk yeni ürün der. Unutur bunlar. Unutur bunları. Rica ederim Fatiha.